Aziz Sıddık kardeşim Osman Nuri, Madem Cenab-ı Hak senin kutsi niyet ve ihlasınla, Ankara'da en mühim genç Saidleri senin etrafına toplamış, Madem Ankara'da benim bulunmamı lüzumlu görüyorsunuz, ben de şimdi nafakamla tedarik ettiğim nüshalarımı, o küçük medrese-i Nuriye'me, benim bedelime gönderiyorum. Onların adedince Saidler, seninle komşu olurlar. Hem fedakar evladın çok fevkinde, sadakatle, şimdiye kadar hizmetleriyle, her biri birer genç Said olarak, beş on Abdurrahmanların hükmünde, Sungur, Ceylan, Tillolu Sayit, Salih, Abdullah, Ahmet, Ziya gibi genç ve çalışkan Saidleri senin yanına, hem benim vekilim, hem senin talebelerin olarak, benim bedelime, o küçücük medrese-i Nuriye'ye nezaret ve bir nevi dershane olarak reyinize bırakıyorum. Elbâkî hu -el kardeşiniz Sayit Nursi. Aziz Sıddık ve mübarek kardeşlerim, evvela Hüsrev'in imzasıyla Reis-i Cumhur'a verilen telgraf, bir ihtimali var ki, Ankara'da küçük Hüsrevler, Hüsrev'in kalemiyle yazılan Kur'an'ı fotoğrafla etmek ihtimali hatırımıza geldi. Siz Isparta postahanesinden anlayınız ki, ne mahiyette bir telgraftır. Bana da malumat veriniz, merak ettim. Saniyen, Konya'daki Rifat Filiz kardeşimizin mektubunda, bazı sofilerin bize hafif tenkitlerinin hiç emniyeti yoktur. Sakın müteessir olmasınlar, hiçbir veciyle mukabele etmesinler. Şimdi ehli imanın, hususan ehli tarikatın ve bilhassa şahsıma ait tenkitlerini bir nevi nasihat ve bir nevi iltifat telakki ederim. Onlara hakkımı helal ediyorum. Şimdi ehli ilhadın bize dehşetli zararlarına karşı kardeşlerimiz olan ehli imanın gayet hafif şahsıma karşı tenkitlerini bir nevi ikaz ve bizi ihtiyata sevk için bir dostluk telakki ediyorum. Salisen bu yakında Afyon'da haftalık gazeteler gizli münafıkların tahrikiyle beni de alakamız olmadığı bir şeye münasebettar göstermiş. Buradaki nurcular da onu tekzip ettiler. Merak edilecek bir şey değildir. medrese Zehra erkanlarının harika ve müessir ve alemi İslam'a menfaatli hizmet-i nuriyelerini bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize binler selam eder, dua eder ve dualarınızı istiyorum. Elbaki hu elbaki kardeşiniz Sayit Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela Mübarekler köyünden Ali ile Hacı Süleyman ve Dinar tarafından Abdurrahman ve Himmet ve daha evvel gelen ehemmiyetli bir Nurcu hemşehrisi yanıma geldiler. Cenabı Hakk'a çok şükürler ediyorum ki Mübarekler köyü kule önünde eskisi gibi nurlara şiddetli alakalarını muhafaza ediyorlar. Ve onların sadakat ve ihlaslarının bir kerametidir ki, kendime mahsus on mecmua kitaplarımı lüzumuna binaen Ankara'ya gönderdiğim ve çok ehemmiyetli ve uzak yerlerden benden kitapları istedikleri aynı zamanda kule önü mübarekleri kendilerine mahsus nur mecmualarını gönderdiğim miktarın aynı olarak Medrese i Zehra'nın bir hediyesi olarak bana getirdiler. ''Hususan birinci Abdurrahman olan Büyük Mustafa'nın kendi el yazısı olan bütün mektubat ve lahikayı içinde buldum. Cenab-ı Hak o kitapların harfleri adedince her birisine mukabil bin rahmet ihsan etsin. Amin.'' Saniyen, on bir ay Hüsrev'in istirahatına fevkalade halisane hapiste hizmet eden ve müdafatında gayet güzel mukabele eden Nur'un küçük kahramanlarından Mustafa, ''Dünkü gün benim yanıma geldi.'' dedi. Ben abim Hüsrev'in yanına ziyaretine gideceğim. Dedim gerçi hem senin hem onun hakkınızdır bu ziyaret. Fakat bugün dört talebe geldiler, Isparta'ya gittiler. O ciyette ihtiyaç kalmadı. Sen de Risale-i Nur hesabına mühim bir köyde imam olduğun için, o hizmet de benim şahsi hizmetimden daha ziyade nurlara faydası olduğu gibi, Hüsrev'in ziyaretinden şimdilik daha kıymetdar olabilir. Eğer o köyde hizmet-i nuriye olmasaydı, Mustafa gibi halis ve fedakar hizmetkara ihtiyacım vardı. Öyleyse şimdilik ziyareti tehir et. Salisen, Konyalı Hacı Sabri kardeşimiz yanıma geldi. Ben, Sadık, Hayri, Mustafa hazır iken, çok eğimiyetli sohbetimiz, Hacı Sabri'ye mühim bir ders oldu. Bilhassa, Medrese i Zehra erkanlarının, hususan Hüsrev'in, bu vatan ve millet ve âlem-i İslam'a hizmet-i imaniyeleri ve tahripçi dinsizlerin de siselerine set çekmeleri, o kadar büyük bir hasenedir ki, farzı muhal, binler seyyiye olsa affettirir. Öyleyse başta hüsrev olarak, o erkanların hiçbir hareketini tenkit etmemek ve kemal-i ihlas ve samimiyet ile onlara tesanüt ve tam kardeş olmak lazımdır diye, bu mealde bir ders oldu. İnşallah Hacı Sabri de, Hoca Sabri ve Rüştü ve emsalleri gibi, ruhu can ile alakadar ve hüsreve tam kardeş olacak, meşreb ihtilafı daha tesir etmeyecek. Hasta kardeşiniz Sayit Nursi. Aziz sıddık kardeşlerim, medresetü Zehra kanları Nur naşirleri. Evvela, bir meseleyi biz münasip gördük, size asıl Nur hakkında söz sahibi medresettü Zehra kanlarının tensibine havale etmek için kalbe geldi. Şöyle ki. Bugünlerde bana hizmet eden üç arkadaşımızın muvakkaten birkaç gün benden ders almak itiaklarına binaen, ve eski zamanda talebelerime verdiğim kıymetler bir hatırayı hayatlandırmak ihtiyacına binaen, matbu-lemaatı her gün bir sayfasını ders veriyordum. Hem ben, hem onlar çok hayretle ve takdirle karşılıyorduk. Fikrimize geldi ki, bu matbu-risalenin, sair matbu-risaleler gibi nüshalarının kalmadığının sebebi, bunun çok kıymetler olduğunu bilen düşman kısmı intişarına mani olduklarına ve dot kısmı, kıymeti için elinden çıkarmadığına kanaatimiz geldi. Hem gördük ki bu lemaat, Risale-i Nur'un mühim bir kısmının çekirdekleri, tohumları hükmünde gayet güzel cizelere ve hiçbir edibin ve mütefekkirin muvaffak olamadığı bir tarzla, sehli i gibi taklit edilmez, büyük bir hakikati ı içtimaiyeyi, küçük bir vecizede ve manzum bir kitabı, mensur gibi, aynı nesirli bir kitap gibi, hiç nazmı hatıra getirmeden kolayca okunacak bir tarzda bulunması 37 sene evvel Ramazan-ı Şerif'in 20 gününde her gün 1-2 saat iştigaliyle bir tarzda koca bir kitap kadar uzun bir nevi mesnevi yazılması ve içinde 20 yerde bir ihtar-ı gaybiye nevinde haber verdiklerinin 30-40 sene sonra aynen meali çıkmış gibi, o noktalara elimize geçen bir da işaret koyduk. Gösteriyor ki, bu lemaat, Risale-i Nur'un bir müjdecisi ve fihristesi ve bir fidanlık numunesidir kanaatımız geldi. Saniyen, bu lemaatın işaret ettiğimiz kısımları, 33. söz namında sözlerin ahirinde yazılması, Nur Kahramanı Hüsrev'in ve medrese i Zehra erkenlarının reyine havale ediyoruz umum kardeş ve hemşirelerime selam ve dua ve dualarını istiyoruz. Elbaki huvel baki Said Nursi. Haşiye: Eğer kabul etseniz yanımdaki lemaat sonra gönderilecek. Aziz sıddık, sadık, muhlis ve halis kardeşlerim ve hemşirelerim bütün ruhu canımızla bayramlarınızı hem bu sene serbestçe halisane hacca gidenlerin bayramlarını hem bu batındaki istibdadın kırılmasıyla hürriyet-i şer'iyeye bu milletin mazhariyete başlamasını ve bu milletin bu manevi bayramını ve alemi İslam'ın ittifak yarane intibahlarının manevi bayramlarını ve Risale-i Nur'un hakikati Kur'aniyeye dair verdikleri haberlerini zamanın tasdik etmelerini ve en geniş bir daire o manevi en ı Kur'aniyeye beşer ihtiyacını hissetmesini tebrik ediyoruz elbakiy hu elbakiy. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Seyit Salih'in Halep ve Haval'isindeki çok ehemmiyetli İhvana Müslimin Cemiyeti için sizden istediği Nur mecmualarından kendime mahsus mecmualardan 10 on tanesini ona gönderdim ki onlara versin. Saniyen Denizli hem Denizli'deki Nur kardeşlerimizle ziyade alakadarım. Merhum Hasan Feyzi'nin arkadaşları ne vaziyette olduklarını ve Yakup Cemal eski kardeşimiz ne halde ve nerede olduğunu merak ederken aynı vakitte Yakup Cemal'in Denizli Nurcuları namına güzel bayram tebriki beni çok sevindirdi. Müthassirane ve müştakane hayalen beni Denizli'de gezdirdi. Maşallah, Allah dedim. Salisen Nurcuları 20 seneden beri tazib eden ve hapislere sokan betbahtlardan bazıları her günde bir ay bize verdikleri sıkıntılar kadar manevi azap çekiyorlar. Biz o zalimleri cehenneme havale edip sabrederdik. Fakat hizmet-i imaniye kutsiyeti o betbahtlara dünyada da bir nevi cehennemi adalet-i ilahiyeden istemiş ki bazıları bir sene de istibdad mutlakadan aldığı lezzeti hiçe indiriyor gördük zaman gösterdi. Demek adalet ve inayeti ilahiyenin himayeti bize kâfidir. Rabian Ali Osman'ın vefatı ile hem akrabasını Emredrese-tü Zehra ve Nur dairesini taziye ediyorum ve onu da tebrik ediyorum ki vazifesini tam yapmış ve şimdi de nur kahramanları Hafız Ali ve Hafız Mustafa yanında duama dahildir. Umum kardeşlerime binler selam. El bâkî hüvel Said Nursi. Mahremdir şimdilik medrese Zehra erkanlarına mahsustur. İhtiyar kadınlara ehemmiyetli bir müjde ve bekar ve mücerret kalmak isteyen genç kızlara bir ihtar. Hadîs-i şerifte aleykum bir din ile acaiz gösteriyor ki ahir zamanda kuvvetli iman ihtiyar kadınlarda bulunur ki dindar ihtiyar kadınların dinine tabi olunuz diye hadisi şerif ferman etmiş. Hem Risale-i Nur'un dört esasından bir esası şefkattir ve kadınlar şefkat kahramanı bulunmasından hatta en korkağı da kahramancasına ruhunu yavrusuna feda eder ve bu zamanda o kıymetdar valideler ve hemşireler büyük bir hadiseyle karşılaşıyorlar. Mahremce ve ifşası münasip olmayan bir hakikat-ı fıtriyesini, nur şakirtlerinden mücerret kalmak isteyen veya mecbur kalan kızlar kısmına beyan etmek lazım gelir diye, ruhuma ihtar edildi. Ben de derim ki, Kızlarım, hemşirelerim, bu zaman eski zamana benzemiyor. Terbiye-i İslamiye yerine, terbiye-i medeniye, yarım asra yakın hayatı ı içtimaiyemize yerleştiği için, bir erkek bir kadını ebedi bir refikayi hayat ve saadeti hayatı dünyeviyeye medar ve günahlardan kendini muhafaza etmek için almak lazım gelirken o bicare zayıfeyi daim tahakküm altında yalnız dünyevi muvakkat gençliğinde sever ona verdiği rahatın bazı on misli onu zahmetlere sokar eğer şer an küfür tabir edilen birbirine denk olmazsa hukuku şer nazara alınmadığından hayatı daima azab içinde geçer. Kıskançlık da müdahale ederse, daha berbat olur. İşte bu izdivaca sevk eden üç sebep var. Birisi, tenasülün devamı için, hikmet ilahiyece o fıtri hizmete bir ücret olarak, bir fıtri meyil ve şevk vermiş. Halbuki o zevk on dakikada bir lezzet verse de, eğer meşru ise, erkek bir saat meşakkat çekebilir. Fakat kadın, 10 dakikalık o zevk için 10 ay çocuğu kendi vücudunda zahmetini çekmekle 10 sene çocuğun hayatına yardımla meşakkat çeker. Demek o 10 dakikalık fıtri meyil bu uzun meşakkatlara sevk ettiği için ehemmiyeti kalmaz. His ve nefis onunla onu izdivaca tahrik etmemeli. İkincisi, fıtraten kadın zafı için maişet noktasında bir yardımcıya muhtaçtır o ihtiyaç için şimdiki terbiyeyi İslamiyeden ders almayan serseriliğe tahakküme alışanlardan o küçük bir iaşesi hatırı için tahakkümler altına girip riyakerane kocasının rızasını tahsil etmek yolunda hayatı dünyeviye ve uhreviyesinin medarı olan ubudiyetini ve ahlakını bozmak bedeline köy kadınları gibi kendi nafakasını kendi çalışmasıyla kazanmak 10 defa daha kolaydır. Rezzak hakiki çocukların rızkını süt ile verdiği gibi onların da rızkını o Halik Rahîm veriyor. O rızık hatırı için namazsız ve ahlakını kaybetmiş bir zevci aramak, riyakârane çalışıp tahakkümü altına girmek elbette nur talebesinin karı değil. Üçüncüsü, kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve sevmek meylanı var ve bir evladının dünyada ona hizmeti ve ahirette de şefaati, ve validesi öldükten sonra ona hasenatıyla yardımı, o meyl fıtriyi kuvvetlendirip, evlendirmeye sevk etmiş. Halbuki şimdi terbiye-i İslamiye yerine, terbiye-i medeniye ile on taneden bir iki hakiki evlat, kendi validesinin şefkatine mukabil, fedakarane, hizmet ve dindarane dualarıyla ve hasenatlarıyla validesinin defteri amaline haseneler yazdırmak ve ahirette salih ise validesine şefaat etmek ihtimaline mukabil, Ondan sekizi o haleti göstermediğinden bu fıtri meyil ve nefsani şevk ile o bir çare zayıfeler böyle ağır bir hayata kat'i mecbur olmadan girmemek gerektir. İşte bu işaret ettiğimiz hakikate binaen bekar kalmak isteyen nur şakirtlerinden olan kızlara derim ki tam muvafık ve dindar ve ahlaklı bir zevç bulmadan kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. Eğer bulunmadı Nur'un bir kısım fedakar şakipleri gibi mücerret kalıp ta ona layık ve ebedi bir arkadaş olacak ve terbiyeyi İslamiyeyi almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın ve saadet ebediyesi muvakkat bir keyfi dünyevi için bozulmasın ve medeniyetin seyyatı içinde boğulmasın. Sait Nursi. Haşiye: Hemşireler ve genç kızlar tesettür risalesini okumalıdırlar. Hapsin latif bir hatırası. Hapislerde, hususan afyon hapisinde, eski zalim müstebitlerin aldatmak suretinde, ara sıra af bahsini etmesinden, biçare mahpuslar benden soruyordular. Acaba af olacak mı? Ben de derdim. Bu zalimler aldatıyorlar. Fakat nur şakirtleri, madem mahpuslara teselli vermek ve yüzde doksanını namaz kıldırmak hikmetiyle, üç defa hapse girdiler. Rahmet-i ilahiyeden kuvvetli ümid ederim ki, Hapislerin tam bir af ile çıkmasına bir alamet olduğuna kuvvetle ümit ve müjde ediyorum. Çok defa çok adamlara bu teselliyi veriyordum. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, kahraman demokratlar o ümit ve ihbarlarımı tasdik ettirip, keyfi tarafkirane bazı kanunların bahanesiyle ve garazkâr bazı memurların tarafkirlik hesabına bahanelerle ezilen çok masum mahpusları azaptan kurtarma vesile oldular ve milletin cürretkar kısmını kendine ve asayişe taraftar ettiler. O vesileyle pek çok mahpuslar nurlar'a ve nurculara cidden alakadarlık sebebiyle tamamiyle ıslah hal edip vatan ve millete değil muzır belki birer hizb ve uzbu nafi hükmüne geçtiler. Said Nursi